Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ve la Resulullah ve baat 28. dersin kaldığımız yerden devam edelim. İkinci alıştırma Hâzihi emsiletun lil fi'li limu'tel lil Bunlar lameli mutel illetli fiiller için misallerdir. Bunlara da biz nakız fiiller diyorduk. Fâli illetli fiiller ne diyorduk? misal fiiller, misaldir. Fiiller. Aynen fiilleri illet doğanlara ecvef, lamel fiilleri illet doğanlara nakıs fiiller Bugün Bugünkü konumuz nakıs fiiller. Evet, A ve B maddesi şekliyle toplamış. A maddesi nakısı yai fiiller. Yani lamel fiili y olan fiiller. B maddesi de, nakısı vavi fiiller. Yani lamel fiili vav olan. Fiiller. Aslen bu lefih fiillerden de birisi. Lefih fiiller biliyorsunuz. Sülasi fiillerin içerisinde iki tane illetli harf bulunanlar bir Bu makron, evet. Ayneli, vav, lameli, ya. Ama bu şekli nahiz fiillerinde bir örneği. Dersin devamına bakmadım ama belki de lefih fiili ayrıca bir ders olarak bir şey yapmayacak. İstemeyecek. Ondan dolayı buraya aldı bu örneği aşağıdan muzafi fiillere, salim fiillere geçmiş ondan sonra. Belki de fiil ayrıca istemeyecek. Evet, e, kevaek fi, biliyorsunuz ütüledi. Meşa yemşi yürüdü. Cera yeccri koştu. Aslında bu cereyan etme, akma. Devam etme manasına geliyor. bizim dilimize buradan geçmiş. Akım yani. Ama koşma manasında. Rama yermi attı ki kâ'ladı. Bunların hepsi nakısı yâi fiiller örneği, yani Lamel harfi ye olan. <gülüyor> B maddesine geçersek onlardan nakısı, vaviydi. vâviydi, a yed o, dua etti, çağırdı, davet etti. Hepsi dea ile ifade edilir daha doğrusu, tüm anlamlara gelir. Şekâyeşku, şikayet etti. Telayetlu. Telavet etti. Okudu. Mehayemhu. Bizim dilimizden mahvetmek olarak girmiş Çığlık. zaten bu. Çığlık. Silmek. Sil ile silme. Aman aman. Yaygın kullanım. Mehayemhu. Silmek. Afayi da Affetmek. Affetti. Bağışladı. Evet. Bu fiillerde nakıs fiiller diyoruz. Son harfin ye ve vav oluşuna göre de nakısı Yayı ve nakısı Vayı isimlendirilir. Temelin emsilete misalleri düşün. Sümmektubil muzari al merrfu'a ve muzari al mejzume ve emra min al Sonra da gelen fiillerden merrfu muzariyi, mejzum muzariyi ve emri yaz. Yani bu nakıs fiillerin merrfu muzari halini mejzum muzari halini ve emir hali yaz. Üç tane misal vermiş. Onları okuyalım. Sonra diğerlerini siz yapacaksınız. Beka mazisi, yebki muzarisi, aslı asluhu yebkiyu idi. İlal kaydeskireyi yebki oldu. Bunun cezm hali ise metarfi ye'nin Yepki. iledir. Yebki metarfinin düşmesidir. Hasf olunması Emri ise yebki, tebki ibki İne gelir. Meşa yemşi lem yemşi imşi. Kevayik yekvi lem yekvi ekve. Emri de bu şekilde gelir. Diğerleri de aynı kalıptan. Cera yecri, rama yermi bana yebni, saqa yesqi. Bunların da manasını bildiğiniz. Bena, bina etme, yapma, inşa etme o manaya gelir. Saqa yesqi ise sulama, suvarma manası. Dolayısı bu hazf olunur. Ne hazf olunur? Lamul fiilin mutellami. Lamı muhtel olan, illetli olan fiilin lamı, yani 3. harfi hazf olunur. Ne zaman? Fiil mudari el meczumi ve fiil emri. Cezm olmuş muzaride ve emirde lameli illetli fiilin lamı hazf olunur. Ne gibi mesela? Yekiden örnek verecek olsak lem yeki La'meliyye hasbolundu. Emirde de ipki <gülüyor> la'mel fiil ya hasbolundu. İkramı ayeliği, şimdi gelen şeyleri oku kısmında da yukarıdaki örneği geçen nakısı yayı fiillerin cümle içerisinde kullanımları var. <gülüyor> Bena İbrahim'ü aleyhisselamun ka'bete İbrahim aleyhisselam ka'be'yi bina et. İnşa etti, Yaptı. Limada tecrî yâ buleydû İsmi tasker geldi. Ona dikkat edin. Ey çocukcağız niçin koşuyorsun? La termil gümâmete fişşâri yahi Burada yeni bir kelime var. El gümâmetû Çöp. Ey kardeşim sokağa çöp atma. <gülüyor> la termi. Neh'i hazır. Atma. atma. Irmi la termi. İskanii ma enbariden beni soğuk bir suyla sula susuzluğumu gider. İskanii sqa ysqi emri ıskı ni ise beni sula. Evet. <gülüyor> la tebni beyteke fi hadihil qariyeti evini bu köye bina etme. La tebni bina yebni tebni la tebni beyteke bu ise fiilin mehulüdür. Evini bu köye bina etme, yapma. Lem ye'til müdirul yevme. Bugün <gülüyor> müdür gelmedi. <gülüyor> Eta, ye'ti, lem ile cezmanında lem ye'ti. Limaza yebki tıflı. Birleştirdiğimizin yebki -yeb yazılışı ve yalan okunuşu yebki'dir. ''Limada yepki tıflü ya aminetu'' ''Ey amine'' ''Küçük çocuk niçin ağlıyor?'' ''İcri ya veledu'' ''Ey çocuk koş'' ''Cera yecri, icri'' ''İcri ya bintu'' ''Ey kız koş'' Bunun emri hazırda mühendis için icridir. Muzarisinin çekimi tecri neydi? teciri ne emir oldu zaman teciri ters kalkar kalır şimdi ne yapacaktık emir yaparken biz müzekker veya müennese göre muhatap sigasını alacaktık ceraye ciri'nin çekiminde teciri müzekker sigası müennesinin neydi teciri ne t yaptık ciri ne kaldı nunun hasf ettik çünkü emirde hasf olmuyordu Ciri kaldı. Okunabilmesi için başına hemize getiriyorduk. hareketine uygun. İciri kaldı. İhtine sıratalı mustakime. Mustakim istikamet üzere olan. Dost doğru olan demek. Sırat yol demek. Bizi dost doğru yola hidayet et. Bize dost doğru yolu göster. Bizi doğru yola ulaştır. İsabet ettir. Mami Hidayet etmek geniş anlamı olan bir kelime. Heda yehdi Emre ihti, Na ise biz Fatiha suresine geldi üzere. La temşif eş-şemsi güneşte yürüme. Meşay yemşi temşir. Ekave til gumsane ya ummi, ey annem gömlekleri ütüledin mi? La lem ekbiha ba'du. Hayır, henüz onları ütülemedim. Lem ba'du ile lem ma İkme hadi el vela tek mezzakun Ey Ahmet bu gömleği ütüle ve onu ütüleme fe çünkü o mezzakun parçalanmıştır yırtıktır Mezzakun yırtık parçalanmış olan manasında gelir Bikem isterayte hadi saat el ya ey Ey Abdullah bu güzel saati kaça satın aldın? Ene lem eşteriha. Lemden dolayı cezm oldu, ye'ye ye düştü. Lem eşteriha. Ben onu satın almadım. İnneha hediyyetun min hali. Muhakkak ki o şüphesiz ki o o dayımdan hediyedir. La teşteri hadihis seyyarete ya ahmedu. Fe inneha gadimetün cidden. Burada da Nehi hazır olduğu için sonu cez bulundu. La ateşleri, hadihiz seyarete bu otomobili satın alma ey Ahmet. Çünkü o cidden eskidir. Galallahu Azze ve Celle fi suretil fiili C Aziz ve celil olan Allah fiil suresinde buyurdu ki elem tera keyfe fi rabbuka bi ashabil fiili elem tera'da lem tera fiilinin başına geldi. Ra'a yera tera. Evet. Sonunu cezmetti. Kırmış. Ya düştü. Evet. Görmedin mi? Neyi? Keyfe feali rabbuke. Rabbin nasıl yaptı? Neyi? Bir ashabil fiil. Fiil sahiplerine Rabbin ne yaptı? Görmedin mi? Teammelil misale. Misali düşün. Süm mektubil mudari'al merfu'a vel mudari al meczume ve emra men el afal Sonra gelen fiillerden merfu muzariyi, meçzum muzariyi ve emri yaz. Burada da nahsı vavi fiiller var. Onların mazisi, merfu muzarisi, meçzum muzarisi ve emrinin yazılması isteniyor. da yedu aslı yedu uv, yeduvu idi İlal kaydı eskeliği, son harfinin harekesi düştü ve me harfi oldu yed u oldu meczum halinde son harf ne yapardı hasf olunurdu yed u, lem -yed -u oldu. emri de yed u'dan muzahara tarifi atılır du u kalır sonra cezmedilir du u olur okunabilmesi için aynı el fiilin harekesine bir hemze getirilir o kalır Emri de bu. Şeka tela meha afa da bu şekilde. Şekayişku lemile lem yeşku. Emri ışku. Tela yetlu mehayemhu afayeu furu bu şekilde. İkra ma'iyeli gelen şeyleri oku. Burada da nakısı vavli harflerin gerek emrinin gerek Lem ce veya lemma ile mı düşünüyorum. Gerek nehy-i nehy hazırlığının. İlahir merfu, meczum hallerinin cümle içerisinde kullanımı var. 14 tane cümle bende. Sizlere öyle herhalde. Şekani zemîli ilal müderrisi. Okul arkadaşım beni öğretmene şikayet etti. Ve ene şekevtuhu ile müdîri. Ben de onu müdüre şikayet ettim. Burada kullanımı var. Çekimi ileride az sonra geliyor. Çekim biraz ileride. Şey, şey, Aslında çekimin önce sonra kullanım daha sonra getirdikseler daha iyi olurdu. Ama... Şekevtuhu şikayet ettim onu. Tel imamu suretel fiili fir rekatil ula ve suretel ihlasi fir rekatil zaniyeti İmam birinci rekatta İlk rekatta Fiil suresini ve ikinci rekatta İhlas suresini tilavet etti. Okudu. Utlu sureten rahmani ya aliyyu. Ey Ali, Rahman suresini tilavet et. Oku. De'autu sadiqi ila gariyeti. Arkadaşımı köyüme davet ettim. Çağırdım. Lem <gülüyor> yeşkuni. Lem yeşkuni müdiru ila abi. Lem yeşkuni. Mütekellim yasından sonra lam tarifle başlayan kelimeye geçtiğen <gülüyor> <sonra> onu pet alıyorduk. <gülüyor> lem yeşkuni el müdiru ila abi. Müdür beni babama şikayet etmedi. Lem yeşkuni. Burada da lem ile cezm olduğu için meczum olduğu için lem yeşku'daki vav wow düştü. Lem yeşkuni oldu. Fiilleri kullanmak biraz karışıktır aklınızın karışması normal biraz çalışmak gerekiyor galel müderrisu littalibi afavtu anke öğretmen öğrenciye dedi ki seni bağışladım lime temhu hadihil kelimete bu kelimeyi niçin siliyorsun hiye sahihatun o doğrudur umhulleti badeha ondan sonrakini sil umhu Silneyi elleti badeha ondan sonraki nesil Ey suretin tetline ya ummekulsumun ey ummekulsum hangi sureyi tilavet ediyorsun okuyorsun etlu surete yasin yasin suresini tilavet ediyorum nedullah ey yeşfiyeke Allah'a sana şifa vermesi için dua ediyoruz. Hani de ayoduyu söylerken davet etmek, çağırmak, dua etmek diyor. Dua da bir çağrıdır zaten. İhtiyacın giderilmesine, sıkıntının def edilmesine dair bir çağrıdır. Allah'a sana şifa vermesin için dua ediyorum. Sana şifa versin diye Allah'a dua ediyorum, niyazda bulunuyorum gibi tercüme edebiliriz. Eşekevteni ile müdiri ya hamzetu Ey Hamza Beni müdüre şikayet ettin mi? Şekev te. Neyi? Beni. La lem eşkuke Hayır. Seni şikayet etmedim. Lem ile meczum. Eşkü idi. Vav düştü. Has eşku Eşkü kaldı. Galen Nuhun aleyhisselamu Nuh aleyhisselam dedi ki Rabbi liği de av al leylen ve neharen Tilavetle okuyacak olursak Rabbi inni de auto av leylen ve nehara Ke aca efi suret Nuhin Nuh suresinde geldiği gibi ne dedi Nuh Aleyhisselam Rabbi dedik burada aslen Rabbidir ancak mütekel imyaının has olunması caizdir Rabbi veya Rabbi Rabbim muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz davet ettim yani senin e, dinine çağırdım Nuh suresine geldiği gibi galallahu Teala fi suretil bakkaratı yüce olan Allah Bakara suresinde buyurdu ki Ula la7 un ne ilan nari Vallahu ye u ile cennetiiyle onlar ateşe çağırıyorlar ve Allah cennete çağırıyor. Ve kale sureti Yunus'e ve Yunus suresinde buyurdu ki Rabb-i Taala vallahu yed'u ila daris Ve Allah selamet yurduna, kurtuluş yurduna çağırır. Darus selam selamet yurdu. Dar ev manasına da gelir, yurt manasına da gelir, mekan manasına da gelir. <gülüyor> ve, <gülüyor> ve gâle fî suretil kasası ve kasas suresinde, kasas kıssalar demektir biliyorsunuz. Kasas suresinde buyurdu ki, ve lâ ve me allâh-i ilâhen Allah ile beraber diğer başka bir ilaha dua etme. Burada da nehy hazır geldi oluyor sonra mı lated o dilini lated o wow. has falan da. evet ayetler Allahü olunca daha güzel oluyor değil mi? Elhamdülillah. Evet. Evet. Evet. Esnidil <gülüyor> al atiyete ilel-ghayibeti sunbel mütekellimi kemahu ve muvallahun filmi salih gelen fiilleri ghayibe son mütekellime mütekellime isnadet Misalde açıklanmış olduğu gibi. Buradaki sümme atıf harfi olarak geldi. Ondan dolayı sümmel mütekellimi dedik. Gayben üzerine atfettik de ilah harfi etkileniyormuş ki onun sonunu kestir artık. Sümme atıf harflerinden birisidir. Ama nadir kullanılmaz. Çok fazla kullanılmaz. İsnad etmeye gelince önce misal okuyalım. Hamidun bekâ Aminetu beket ve ene bekeytu. Aşağıda gelen rama ve etaf cera, keva fiillerini ki bunların hepsi naksi yai fiillerdir. Bu örnekte olduğu gibi önce müennes gaybeye sonra da mütekellime dayandıracağız. Onun çekimini yazacağız. Hamidun dea aminetu deat ene deavtu. Bunlar ve bu ve bunun aşağısındakiler de nakısı vavi fiilden örneği. Nakısı yayı de mütekellimde görüyorsunuz. Yayı ortaya çıktı. Ramey tu derken. Aynı şekilde nakısı vavi de de av tu diye vav ortaya çıktı. Şeka, raca, tela ve mehada dea gibi nakısı vavi fiiller. Altında bir not var. Beket. Asluhu, bekat, Huzifetül elufu bir sebebi iltigayis sakineyin. Beket fiilinin aslı bekattır. Ancak iki sakin bir yere geldiği için iltigayis sakineyin kaydası gereği bu sebeple elif hazf oldu. Beket kaldı. Ejbanil esiletil atiyeti bin nefi müstamilen lem. Gelen sorulara lem'i kullanıcı olarak nefi ile cevap ver. Sorulara bakalım. E beket tıflı. Çocuk ağladı mı? Lem yepki. Yebki. Beka yepki idi. Sonu lemden dolayı cezbolunca harf has bulunuyordu. Lem yepki kalıyordu. <gülüyor> Ekeveytel gamisa. Gömleği ütüledin mi? Ekeveyti de diyebiliriz buna. İkisi caizdir. Cevap Lem ekvi. Keva yekvi, ekvi idi ile dahil ettik? Ek pekabı, ile mi bir. Diğerlerini okuyayım, geçeyim mi? Biraz düşünün, çalışın inşallah. Eşekâkel müderrisu ilel müdiri. Öğretmen seni müdüre şikayet etti mi? Edeavte zemîleke ilel beyti. Okul arkadaşını eve davet ettin mi? Ebeneyte beyten cediden Yeni bir ev bina ettin mi? Eme mehav tesmi min defterike İsmimi defterinden sildin mi? E etel müdiru Müdür geldi mi? E kumamete gümamete fişşariyi Caddeye, sokağa çöp attın mı? E raayte <gülüyor> aliyyen fil fasli Ali'yi sınıfta gördün mü? Edhil nahiyete <gülüyor> Ana fiilı ki emame kulli cümletin, sonra ekmil bihil cümlete. Her cümlenin öndeki parantez içerisindeki fiillere la nahiyeyi girdir, sonra da onunla cümleyi tamamla. Cümlelerde boşluk var. Cümlelerin devamında parantez içerisinde bir muzari fiil var. Naqsı vavi veya naqsı ya'ı muzari fiiller var. Bunların başına İlahi nahidin nehi lahası. Yasaklama getir. Ki nehi hazır olur bu durumda. Ve cümleyi bununla tamamla. Bakalım. ni ilal müdir ya ustâdu. Ey hoca. Beni müdüre teşku. La teşkuni. La teşkuni. Beni müdüre şikayet etme. El mescide fi hâdeş şâriî. Tebni. Bena yebni tebni Emir veya nehi olduğu zaman ne yapıyorduk sonunu? Cezmi diyor. Cezimde ne oluyordu? Evet o zaman atalım. La tebnil mescide fihadeşşari. Bu caddede mescid bina etme. Mescid inşa etme. Yapma. Bir tane daha yapalım. Ya veledu tepki. Ya veledudan dolayı la tepki. Ey çocuk la tepki. Ağlama. Tepki idi aslı. ne hazır olduğu zaman ya hası olunca la tepki. evet Diğerlerini okuyup geçiyorum. Hadihil varagate ya ahi tatvi Ey kardeşim bu yaprağı buruşturma. Fiş şarîya veledû tecrî koşma diyeceğiz. Hâdihi <gülüyor> kelimete ya Ahmedu temhu Ahmed bu kelimeyi silme diyeceğiz. Ne Allah ilâhen âhira tedû Allah ile beraber diğer bir başka bir ilaha dua etme. Fiş ya Muhammedu temsî Ey Muhammed güneşten yürüme. Diyeceksiniz. Estağılır mı kadar?